Stefan Zweig Bizans'ın Fethi 29 Mayıs 1453 Tehlikeyi Görme 5 Şubat 1451 günü Edirne'den yola çıkan bir ulak, Sultan Murat'ın en büyük oğlu 21 yaşındaki Manisa Sancak Bey'i Mehmet'e babasının ölüm haberini getiriyor. Zeki olduğu kadar da hırslı olan bu genç şehzade vezirlerine ve danışmanlarına duyurmadan hemen en iyi atlarından birine atlıyor ve kamçıyı bastığı gibi bu Safkan atı 120 bil koşturarak soluğu Çanakkale boğazında alıyor. Daha sonra yoluna devam ederek boğazı geçip Gelibolu'ya varıyor. Babasının öldüğünü kendisine bağlı adamlarına ancak burada söylüyor. Ve tahta karşı hak iddia edebilecek herkesi hiç zaman kaybetmeden ezip geçebilmek için seçme askerlerden bir birlik oluşturuyor ve Edirne'ye yürüyor. Ancak hiçbir direnişle karşılaşmadan Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahı olarak tanınıyor. Daha ilk hükümet uygulamaları Mehmet'in verdiği kararlardan asla geri dönmeyen, çevresine dehşet saçan çok acımasız biri olduğunu gösteriyor. Taht için rakip gördüğü yakınlarını öldürtürken henüz daha reşit bile olmamış kardeşini de hamamda boğduruyor ve cinayeti işlettirdiği katili de onun arkasından ölüme yolluyor. Ağırbaşlı bir devlet adamı olarak tanınan Murat'ın yerine bu genç, hırçın ve şöhret düşkünü Mehmet'in Türklerin sultanı olduğu haberi Bizans'ı dehşete düşürüyor. Çünkü Bizanslılar yüzlerce casusu aracılığıyla bilmektedirler ki utku ihtirasıyla yanıp tutuşan bu genç adam dünyanın bir zamanki başkenti İstanbul'u ele geçirmek için ant içmiştir. Ve gece gündüz demeden hayatının en büyük amacını gerçekleştirmek için savaş planları yapmaktadır. Yeni padişahın askeri ve politik konularda da engin bir bilgi birikimi ve yeteneği olduğunu Bizanslılar çok iyi bilmektedirler. Mehmet hem dindar hem de acımasızdır. Hırslı ve gaddardır. Oluk gibi kan akıtmaktadır. Sezar'ı ve Romalıların yaşam öykülerini Latince özgün metninden okuyabilen bir bilim adamı ve sanatseverdir. Baysın bakışlı, zarif gözlü ve papağan burunlu bu adam, yorgunluk bilmez bir işçi, yaman bir asker ve başarılı bir diplomattır. Kişiliğinde gözlemlenen ve insanı dehşete düşüren bütün bu özellikleriyle atalarında olduğu gibi onun da tek bir amacı vardı. Türklerin askere üstünlüğünü ve başarısını Avrupa'ya ilk defa kabul ettirmiş olan büyük babası Bayezid'den ve babası Murad'dan daha başarılı olmak ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını daha da genişletmektir. Şu kesindi. İlk saldırısını Justin Yavuz ve Konstantin'in imparatorluk taçlarını süsleyen son elmas olan Bizans'a yapacaktır. Bu elmas ele geçirmeyi kafasına koymuş biri için gerçekten yakındadır ve korumasızdır. Bir zamanlar Acem diyarlarından alplere ve oradan da ta Asya çöllerine kadar uzanan bir ucundan öteki ucuna gidilmesi aylar alan bu toprakların tek efendisi olan bu büyük dünya imparatorluğu şimdi 3 saatte rahatlıkla geçilebilir duruma gelmiştir. Ne yazık ki. Bugün bu büyük imparatorluktan geriye gövdesiz bir taş, ülkesiz bir başkent Konstantin'in kenti ilk Bizans kalmıştır. Fakat bu kentin bile yalnızca bir bölümü Bugünkü İstanbul tarafı İmparator Basileus'un elindedir. Galata kesimi Cenevizlerin yönetimindedir. Surların dışında kalan bütün topraklar da Türklerin eline geçmiş bulunuyor. Bizans adı verilen bu küçücük toprak parçası, kocaman surların çevrelediği kiliseler, saraylar ve birbiri üstüne yığılmış basık evlerden başka bir şey değildir. Haçlılar tarafından iliğine kadar soyulmuş, salgın hastalıklar yüzünden halkın neredeyse yarı yarıya yok olmuş, Göçebe kavimlerin bitmek tükenmek bilmeyen saldırılarına karşı koymaktan yorgun düşmüş, ulus ve din kavgaları yüzünden parçalanmış olan bu kentin bir ahtapot gibi kollarını her yandan saran düşmana karşı kendisini savunması için ne askeri gücü ne de cesareti vardır. Son Bizans imparatoru Konstantin Dragas'ın sırtındaki görkemli pelerin artık bir güç simgesi değildir. Başındaki tacı da bir yazgı oyunudur. Fakat Türkler tarafından kuşatılmış olduğu ve binlerce yıllık ortak kültür bağları nedeniyle bütün batı dünyasında kutsal sayıldığı için Bizans, Avrupa onurunun bir simgesi sayılmaktaydı. Ancak Hristiyan dünyası birleşip doğudaki artık yıkılmaya yüz tutmuş bu son kaleyi korursa, Ayasofya, Doğu Roma Hristiyanlığının bu son ve aynı zamanda dünyanın en güzel kilisesi, Hristiyan dünyasının merkezi, bu eşsiz katedral, bir bazilika olarak kalmaya devam edecektir. Konstantin tehlikeyi hemen kavruyor. Mehmet'in barış sövülerlerine haklı olarak inanmadığından İtalya'ya, Papa'ya, Venedik'e, Cenova'ya peş peşe elçiler yolluyor. Asker ve donanma göndermelerini istiyor. Fakat Roma duraksıyor. Venedik'te. Çünkü Ortodoks Kilisesi ile Katolik Kilisesi arasında var olan derin inanç ayrılığı hala devam etmektedir. Rum Ortodoks Kilisesi Roma Katolik Kilisesi'nden nefret etmekte ve Patrik, Papa'yı en büyük ruhani lider olarak tanımamaktadır. Gerçi Türk tehlikesi karşısında Ferrara ve Floransa'da toplanan Doğu ve Batı'nın ruhani meclisleri, her iki kilisenin birleşmesi ve Türklere karşı savunmasında Bizans'a yardım edilmesi konusunda bir anlaşma yaparlar. Ancak Bizans'ı tehdit eden Türk tehlikesinin savuşturulduğunu sanan Rum Ruhani Meclisi anlaşmaya yürürlüğe koymaktan vazgeçer. Ancak Mehmet tahta çıkınca Ortodokslar inadı bırakmak zorunda kalır. Bizans anlaşmayı tanıdığını Roma'ya bildirir bir acele yardım gönderilmesini rica eder. Şimdi bir yandan kadırgalara asker ve mühimmat yüklenir, öte yandan da Avrupa'nın her iki kilisesinin barışmasını kutlamak ve Bizans'a saldıranın karşısında birleşmiş bir Hristiyanlık alemini bulacağını bütün dünyaya ilan etmek üzere Papa'nın özel temsilcisi de bir gemiyle yola çıkar. Barışma haini bir Aralık gününün o görkemli sahnesi, bir zamanların mermer, mozaik ve pırıl pırıl ışıldayan avizelerinin süslediği, bugünün camisinde artık göremediğimiz o eşsiz güzellikteki bazilika, barış anının en büyük ayinine sahne oluyor. Bütün devlet erkanını çevresine toplayan İmparator Konstantin, tacı ile iki kilise arasında varılan bu ölümsüz anlaşmaya en yetkili kişi olarak bağlı kalacaklarını göstermek için halkının karşısındadır. Sayısız mumların aydınlattığı bu dev salon ağzına kadar dolmuştur. Roma, Katolik kilisesi temsilcisi Isidorus ile Rum Ortodoks Patriği Grigoris mihrabın önünde yan yana durmuşlar, kardeşçe ayin yapıyorlar. Aziz Sipredo'nun naaşı bu her iki mutlu ruhani lider tarafından bir tören havası içinde taşınırken ilk kez Latince ve Rumca söylenen dini şarkılar bu ölümsüz katedralin kubbelerinde yankılanıyor. Doğu ve Batı Hristiyanlık aleminin bu iki ayrı inancı sonsuzca birleşmişe benziyorlar. Yıllarca süren kanlı anlaşmazlıklardan sonra Hristiyan dünyasının Avrupa Birliği düşüncesi ilk kez gerçekleşmiş oluyor. Ancak barış dönemlerinin sürekli olmadığı, aklın üstün geldiği anların çok kısa olduğu tarihsel bir gerçektir. Kilisenin çadısı altında birlikte okunan duada iki ayrı inancı taşıyan bu insanların sesleri henüz birleşirken dışarıda, bir manastır hücresinde bilge keşiş, genadus, Latinlere ve gerçek inanca ihanet edenlere karşı harekete geçer. Akıl yenik düşmüş ve bağnazlık sağlanan barış havasını bir kez daha bozmuştur. Rum ruhanisi papaya bağlılığı nasıl düşünmüyorsa Akdeniz'in öteki ucundaki dostları ve din kardeşleri de söz verdikleri yardımı aynı şekilde anımsamazlar. Gerçi birkaç kadırga ve birkaç yüz asker gönderilir fakat daha sonra... Kent tamamen yazgısına terk edilir ve savaş başlıyor. Savaşa hazırlanan bütün diktatörler hazırlıklarını bütünüyle tamamlayıncaya kadar sürekli barıştan söz ederler. Mehmet de tahta çıkınca işte böyle yapıyor ve özellikle İmparator Konstantin'in gönderdiği dostluk elçisini çok sıcak ve barışçıl sözlerle kabul ediyor. Tanrı'nın, peygamberin, meleklerin ve Kur'an'ın üstüne yemin ederek, Basileus'ta imzalanan anlaşmalara bağlı kalacağını açıkça söylüyor. Fakat Mehmet aynı zamanda da Macaristan ve Sırbistan'la 3 yıllık bir tarafsızlık anlaşması yapıyor. Bu 3 yıl içerisinde rahat rahat savaş hazırlığını tamamlayacak ve kenti ele geçirecektir. Mehmet gerçekten de yeterince barış sözü verdikten ve barış yemin ettikten sonra anlaşmayı bozarak savaşın başlamasına neden olmuştur. O ana kadar İstanbul boğazının yalnızca Asya yakası Türklerin elindeydi ve Bizans İmparatorluğu'nun gemileri hiçbir engelleme ile karşılaşmadan rahat rahat Karadeniz'deki hububat ambarlarına gidebiliyorlardı. Ancak Mehmet geçerli bir neden ileri sürmeden Pers seferleri sırasında cesur hükümdar Kısertses'in boğazı geçtiği yere Avrupa kıyısında bulunan ve Rumeli hisarı denilen boğazın bu en dar yerine bir kale inşasını başlatarak bu geçidi kapatıyor. Ve bir gece içerisinde binlerce ve on binlerce rençperi anlaşma gereği tahkim edilmemesi gereken boğazın Avrupa kıyısına yerleştiriyor. Bunlar yiyecek sağlamak için çevredeki bütün tarlaları talan ediyorlar. Rumeli Hisarı adı verilecek olan bu kaleye taş sağlamak amacıyla evleri ve bu arada ünlü Saint-Michel Kilisesi'ni de yıkıyorlar. Hisar'ın yapımını gece gündüz hiç durup dinlenmeden Mehmet'in kendisi yönetiyor ve Bizans, Hukuka ve anlaşmalara aykırı olarak Karadeniz'e çıkış özgürlüğünün elinden alınmasını eli kolu bağlı seyretmek zorunda kalıyor. Barışa karşın boğazı geçmek isteyen gemiler topa tutuluyor. Başarıyla sonuçlanan bu ilk güç gösterisinden sonra Mehmet'in artık gerçek amacını gizlemesine gerek kalmaz. 1452 Ağustos'unda Mehmet bütün ağalarını ve paşalarını çevresine toplar, onlara Bizans'a saldırıp İstanbul'u ele geçirmek istediğini açıkça söyler. Savaş kararı halka hemen duyurulur. Ülkenin dört bir yanına gönderilen haberciler eli silah tutan herkesi cepheye çağırır ve 5 Nisan 1453 günü büyük bir Osmanlı ordusu aniden oluşan bir sel gibi Bizans önündeki alanı neredeyse ta kent surlarına kadar doldur verirler. Askerlerinin başına geçmiş olan sultan çadırını kurmak için Laida kapısına doğru tüm ihtişamıyla atını sürüyor. Ancak karargahının önünde sancağını dalgalandırtmaktan önce seccadesini yere sermelerini buyuruyor. Daha sonra ayakkabılarını çıkarıyor ve seccadenin üstüne geliyor. Yüzünü Mekke'ye dönüyor ve 3 rekat namaz kılıyor. Arkasındaki eşsiz ordunun binlerce ve on binlerce askeri de aynı hareketleri, aynı ritmi tekrarlayarak sultanlarıyla birlikte namaz kılıp dua ediyorlar. Ve Allahlarının kendilerine güç ve utku bahşetmesini diliyorlar. Bu görkemli sahneden sonra sultan ayağa kalkıyor. Tanrı'nın bu alçak gönüllü kulu yeniden düşmanına meydan okuyan bir asker, yaman bir komutan oluyor. Sultan'ın tellavları davullar çalıp borular öttürerek bütün karargahı dolaşıyorlar ve duyuruyorlar. Kentin kuşatılması başladı. Surlar ve toplar. Bizans'ın artık bir tek gücü ve kuvveti vardır. Kenti çevreleyen surlar. Bir zamanlar bütün dünyaya yayılan... Bu büyük imparatorluğun mutlu geçmişinin mirasından geriye yalnızca bu surlar kalmıştır. Üç katlı bir zırh tabakası ile kent bir üçgen gibi çevrelenmiştir. Alçak, sağlam taşlardan yapılmış ve dayanıklılığını hala koruyabilen bu surlar kentin her iki yanına Marmara Denizi'ne ve Haliç'e karşı korumaktadır. Kocaman ve dev bir kütleyi anımsatan Theodosius surları da kenti öndeki açık araziye karşı savunur. Konstantin Karşılaşacakları bu gibi tehlikeleri düşünerek Bizans'ı zamanında surlarla çevirmiş, Justiniaus da bu surları genişletip sağlamlaştırmıştır. Ama 7 kilometrelik uzunluğu olan sağlamlığına bugün sarmaşıkların bürüdüğü kalıntıların tanıklık ettiği asıl istihkam Theodosius eseridir. Mazgallar ve burçlarla süslenmiş, su dolu hendeklerle korunan, dikdörtgen biçimli kubbeleriyle dört bir yanı sürekli gözetlenebilen Bin yıllık geçmişinde gelip geçen bütün imparatorlar tarafından sürekli eklemeler yapılmış ve sürekli yenilenmiş bulunan birbirlerine paralel çift ve üç sıra duvarlardan oluşan bu dev surlar o çağ için ele geçirilemezliğin gerçek bir simgesiydi. Bir zamanlar başıboş kavimlerin saldırılarını ve Türk akınlarını başarıyla durdurmuş olan bu eşsiz surlar çağın bilinen bütün silahlarına adeta meydan okumaktaydı her türlü duvar parçalayıcı ve duvar delici savaş aletleri ve hatta havan topları bile hala dimdik ayakta duran bu surlar karşısında etkisiz kalmaktadır. Avrupa'nın hiçbir kenti bu Theodosius surlarının İstanbul'u koruduğundan daha mükemmel korumuyor. Bu surları ve sağlamlıklarını Mehmet herkesten daha iyi biliyor. Geceleri gözlerine uyku girmediği anlarda ve düşlerinde aylardan ve yıllardan beri düşünüp kafa yorduğu tek şey, bu ele geçirilemez kenti nasıl alacağı, bu yıkılması olanaksız surları nasıl yıkacağıdır. Masasının üstünde düşman tahkimatını gösteren krokiler, çeşitli ölçüler ve işgalle ilgili planlar yığılmıştır. Surların önündeki ve arkasındaki her tepeyi, her meyli ve her su yolunu avcunun içi gibi bilmektedir. Mühendislerini çevresine toplayarak her şeyi en ince ayrıntısına varıncaya kadar gözden geçirir. Ancak durum hiç de iç açıcı değildir. Askeri uzmanları o zamana kadar bilinen toplarla bu Theodosius surlarının yıkılamayacağı sonucuna varmışlardır. O halde daha güçlü, savaş teknolojisinde o zamana kadar bilinen toplardan daha uzun menzilli ve daha etkili topların dökülmesi gereklidir. Daha sert taşlardan yapılması gereken, daha ağır ve tahrip gücü daha yüksek güllelere gereksinim vardır. Bu aşılması olanaksız surlara karşı koyacak yeni toplar geliştirmek zorunludur. Ve Mehmet... Her ne pahasına olursa olsun bu yeni saldırı aracını bulmak kararındadır. Her ne pahasına olursa olsun bu sözde tam bir yaratıcılık ve kararlılık ifadesi vardır. Savaş ilanından hemen sonra sultanın huzuruna zamanın en deneyimli ve zengin buluşlu top dökümcüsü olarak bilinen bir adam getirilir. Urban ya da Orbas adında bir Macar. Bu adam gerçi bir Hristiyandır ve kısa bir süre önce İmparator Konstantin'e hizmet sözü vermiştir. Ancak Mehmet'ten daha yüksek bir ücret alacağını ve bu işin sanatsal yeteneğini ortaya koyabileceğini bir görev olduğunu düşünerek istediği her türlü olanak kendisine sağlandığı takdirde yeryüzünde benzeri şimdiye kadar hiç görülmemiş büyüklükte bir top dökmeye hazır olduğunu bildirir. İstanbul'u almayı kafasına kesin olarak koymuş olan sultan için ücretin yüksek olması hiç önemli değildir. Adamın emrine istediği sayıda işçi hemen veriliyor ve binlerce arabayla Edirne'ye Demir cevheri taşınmaya başlanıyor. Top dökümcüsü 3 ay süren zorlu bir çalışmayla ve gizlilik içinde yürütülen sertleştirme yöntemiyle sonunda kalıbı hazırlıyor. Artık döküm başlamıştır. Dünyanın o zamana kadar hiç tanımadığı dev top kalıptan çıkarılır ve soğutmaya bırakılır. İlk deneme atışı yapılmadan önce Mehmet tellallarını kent içinde dolaştırarak hamile kadınları bundan haberdar eder. Müthiş bir gürültüyle şimşekler çakarak patlayan topun namlusundan çıkan korkunç gülle bu ilk deneme atışıyla hedef duvarı yerle bir edince Sultan hemen bu dev topların üretimine devam edilmesini buyurur. Yunan yazarların daha sonraları dehşetle taş atan makine diye adlandıracakları bu dev top işte böylece yaratılmış olur. Fakat Mehmet'in üstesinden gelmek zorunda olduğu bir büyük sorun daha vardır. Bu canavarları bu demirden ejderleri bütün Trakya'dan geçirip Bizans surlarının önüne kadar nasıl getirecektir? O eşsiz Odesia destanını şimdi Türkler yazıyor. Bütün bir ulus, bütün bir ordu tam iki ay boyunca bu cansız, bu uzun boylu yaratıkları sürükleyerek Bizansa taşıyor. Bu dev topları olası her türlü saldırıdan korumak için atlılar ünden geliyorlar ve özenle çevreyi kolluyorlar. Onların arkasından topların taşınması için gece gündüz yol düzeltme çalışması yapan Yüzlerce ve belki de binlerce işçi yürüyor. Bir zamanlar dikili taşın Mısır'dan Roma'ya taşınması sırasında olduğu gibi tam bir ağırlık dağılımı hesabı yapılarak dingilleri üzerinde dev madeni boruları taşıyan her arabaya 50 çift öküz koşulmuş bulunuyor. 200 insan kendi ağırlığıyla sallanan topu düşmekten korumak için arabanın sağında ve solunda yürüyorlar. 50 araba ustası ve marangoz da tahta tekerlekleri değiştirmek ya da yağlamak Payandaları sağlamlaştırmak, köprüler kurmak için sürekli iş başındadır. Öküzlerin ve mandaların çektiği bu dev kervanın dağları ve bozkırları aşarak ağır ağır yoluna devam etmekten başka çaresi yoktur. Yol kenarlarını dolduran meraklı köylüler bir savaş tanrısı gibi rahip ve kulları tarafından bir ülkeden ötekine taşınmakta olan bu madeni canavara bakıp korkularından haç çıkarıyorlar. Ancak bu ilk canavarı aynı ana rahminden çıkmış gibi öteki madeni kardeşleri izliyor. Ve böylece gerçekleşmesi olanaksız bir şey bir insan isteği bir kez daha gerçekleşiyor. Şimdi bu korkunç danavarların 20-30 kadarı ağızlarını tüm dehşetiyle Bizans'a açmış bulunuyor. Böylece ağır topçu savaş tarihindeki yerini almış ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun bin yıllık surları ile yeni Osmanlı Sultanı'nın yeni topları arasındaki savaş başlamış olur. Yeni bir umut. Bu dev toplar ağır ağır fakat karşı konulmaz bir güçle Bizans surlarını dövüp parçalamaya başlıyorlar. Önceleri her bir top günde ancak 6 ya da 7 atış yapabiliyor. Ancak Sultan her günü yenilerini getirtiyor ve her vuruşta yerden yükselen toz ve toprak yığınlarıyla birlikte sarsılan surlarda yeni yeni gedikler açılıyor. Gerçi kuşatma altında tutulanlar geceleri açılan bu gedikleri her seferinde ellerinde sayılara gittikçe azalan tahta istikam kazıkları ve kum torbaları ile kapatıyorlar. Fakat arkasında çarpıştıkları bu taş duvarlar o eski demir gibi sağlam surlar değildir artık. Surların arkasında kenti savunan bu 8 bin insan korku ve dehşet içinde Sultan Mehmet'in 150 bin kişilik ordusunun üzerinde yer yer gedikler açılmış bulunan bu surlara karşı başlatacağı büyük saldırı saatini beklemektedirler. Avrupa'nın ve Hristiyanlık dünyasının verdiği sözü anımsaması gereklidir artık. Çocuklarının ellerinden tutmuş yüzlerce kadın... Bütün gün boyunca kiliselerdeki kutsal tasvirlerin önlerinde diz çöküp dua ediyorlar. Bütün askerler gözetleme kulelerinden acaba papanın ve Venedik'in söz verdikleri donanma Türk gemilerince abluka altına alınmış bunların Marmara Denizi'nde gözükmeyecek mi diye gece gündüz çevreyi kolluyorlar. En sonunda 20 Nisan sabahı saat 3'te bir işaret paralıyor. Ufukta yelkenliler belirlemiştir. Gerçi bunlar söz verilen o görkemli Hristiyan donanması değildir. Ama ne de olsa bir yardım konvoyudur. Rüzgarla ağır ağır sürüklenen 3 büyük Ceneviz gemisi kente doğru yol alıyorlar. Bizans bayrağı taşıyan bir dördüncüsü küçük bir erzak gemisi de bu 3 geminin korumasında arkadan gelmektedir. Sevinç çığlıkları atan Bizanslılar yardıma gelenleri selamlamak için hemen deniz tarafındaki surlara koşuyorlar. Fakat aynı zamanda o görkemli çadırından fırladığı gibi atını atlayan Mehmet de Türk donanmasının demirli bulunduğu limana gelir ve düşman gemilerinin her neye mal olursa olsun Bizans limanına, Haliç'e girmelerine engel olunmasını buyurur. Türk donanması gerçi küçük gemilerden kuruludur. Ancak sayıları 150 kadardır. Binlerce kürekçi bir anda denize dalıyor. Rampa kancaları, yangın çıkaran aletler ve taş atan sapanlarla korunan bu 150 parça gemi 4 düşman kalyonuna yaklaşmaya çalışır. Ancak kuvvetli esen rüzgarın etkisiyle sürüklenen bu kocaman yardım gemileri gülleler atarak çevresine dehşet saçan Türk kayıklarını geride bırakırlar. Ve saldırıyı hiç önemsemeden şişirilmiş yelkenleriyle kendilerinden son derece emin olarak Haliç'e doğru ilerlemeyi sürdürürler. Çünkü limanda İstanbul ile Galata arasında gerilmiş bulunan o ünlü zincir kendilerini her türlü saldırı ve baskından koruyacaktır. Dört kalyon hedeflerine iyice yaklaşırlar. Surların üzerindeki binlerce Bizanslı kadın ve erkek, gemilerdeki Cenevizlileri tanırlar ve kurtuluşlarını müjdeleyen bu büyük an için diz çöküp Tanrı'ya ve bütün azizlere şükrederler. Yardım gemilerini içeri almak için limandaki zincir gevşetilmeye başlanmıştır. İşte tam bu sırada müthiş bir şey olur. Rüzgar birden duru veriyor. Dört yelkenli mıknatızlanmışçasına denizin tam ortasında hem de kendilerini bekleyen ve her türlü tehlikeden uzak limandan birkaç taş adımı ötede öylece kala kalıyor. Düşman kayıklarındaki yüzlerce asker sevinç çığlıkları atarak denizin ortasında birer kule gibi hareketsiz duran dört yelkenlinin üzerine atılıyorlar. Küçük kayıklardaki Türkler yabanıl kurtlar gibi büyük Ceneviz gemilerine sağdan ve soldan saldırıyorlar. Kargılarını ve baltalarını saplayarak onları batırmaya çalışıyorlar. Giderek daha da büyük gruplar halinde düşman gemilerinin çipo demirlerine tırmanıp yelkenlileri tutuşturmak için meşaleler ve yağlı paçavralar fırlatıyorlar. Türk armadası kaptanı bu düşman gemisine bindirmek için kendi amiral gemisiyle ileri fırlıyor ve iki gemi tıpkı iki güreşçi gibi adeta birbirlerine sarılıyor. Bordaları yüksek ve tepeleri zırhlı gemileriyle kendilerini koruyabilen Cenevizli gemiciler tırmanmaya çalışan Türklere karşı koyabiliyorlar. Balta, taş ve meşale fırlatarak üzerlerine saldıranları geri püskürtmeyi başarıyorlar. Fakat güreşi sürdürmeleri olanaksız. Çünkü birkaçına karşı koyanların sayısı çok fazla. Ceneviz gemileri yenilmeye mahkumdurlar. Duvarların üstündeki binlerce Bizanslı için tüyler ürpertici bir oyun sergilenmektedir. Halk hipodromdaki kanlı savaşları her zaman nasıl neşeyle yakından izlediyse, şimdi de bu deniz savaşını ve kendilerine yardıma gelenlerin kaçınılmaz sonunu, Aynı yakınlıkta ve acı içinde izliyor. Çünkü Cenevizliler en fazla 2 saat daha dayanabilecekler ve dört gemi bu deniz savaşında düşmana yenik düşecektir. Gönderilen yardım hiçbir şeye, hiçbir şeye yaramayacaktır. İstanbul surlarını doldurmuş, çaresizlik içinde kıvranan Bizanslılar bir taş atımlık ötelerindeki din kardeşlerinin kendilerine yardım edemeyişlerine çok öfkeleniyorlar. Yumruklarını sıkarak haykırıyorlar. Bazıları çılgınca hareketler yaparak dövüşen dostlarını yüreklendirmeye çalışıyorlar. Bazıları da ellerini havaya kaldırmış İsa'ya ve Bizans'ı yüzyıllardan beri korumuş bulunan baş melek Mika ile kilise ve manastırların bütün azizlerine bir mucize yaratmaları için dua ediyorlar. Deniz bir sahne, üstünde yapılan savaş da bir gladyatör dövüşü olmuştu sanki. Sultan da atının üzerinde dört nala o tarafa koşturuyor. Çevresinde paşaları atını denize sürüyor. Ve öylesine ilerliyor ki etekleri ıslanıyor. Ellerini boru gibi yaparak askerlerine ne pahasına olursa olsun Hristiyan gemilerini ele geçirmelerini buyuruyor. Türk kadırgalarından biri ne zaman geri çekilmek zorunda bırakılsa sultan öfkesinden küplere biniyor. Ünlü kılıcını çekip amiralini uyarıyor. Savaşı kaybedecek olursan sakın buraya canlı dönme. Hristiyan gemileri henüz direnmelerini sürdürüyorlar. Ancak savaş artık sona ermek üzeredir. Çünkü Türk kadırgalarını geri çekilmeye zorlamak için kullandıkları el mermileri tükenmek üzeredir. Kendilerinden 50 kez daha güçlü bir donanmayla saatlerden beri savaşan tayfalar da yorgun ve bitkin düşmüşlerdir. Gün sona ermekte. Güneş ufukta kaybolmak üzeredir. Dört gemi bir saat sonra eğer o zamana kadar Türklerin eline geçmezse düşmanın elindeki Galata kıyılarına sürüklenecek ve yok olacaktır. Artık hiçbir umut, hiçbir kurtuluş umudu kalmamıştır. İşte tam bu sırada beklenmedik bir şey olur. Bu, kıyıda surların üzerinde, umutsuzluk içinde bekleyen, ağlayan ve dua eden Bizans halkına bir mucize gibi geliyor. Birdenbire hafif bir hışırtı oluşuyor ve ardından rüzgar esmeye başlıyor. Dört geminin yelkenleri yeniden şişiyor. Bizanslıların dört gözle bekledikleri esmesi için Tanrı'ya yalvarıp dua ettikleri rüzgar yeniden esmeye başlamıştır. Kalyonların başları utku kazanmış edasıyla yukarıya kalkıyor. Ve aniden harekete geçen gemiler, çevrelerini saran Türk gemilerinin arasından hızla geçip kurtuluyorlar. Artık özgürdürler. Tehlike savuşturulmuştur. Surların üstündeki binlerce ve on binlerce Bizansı'nın coşkulu alkışları ve neşe çığlıkları altında peş peşe güvenlik içindeki limana giriyorlar. Gevşetilmiş olan zincir, savunma görevini yapması için yeniden gerginleştiriliyor. Zincirin arkasında denizin üstündeki Türk donanması elikolu bağlı olarak öylece kalakalıyor. Bu çaresiz ve yazgısına terk edilmiş kentin üzerinde bir umut sevinci bir kez daha yükseliyor ve tıpkı muhteşem bir bulut gibi tüm gökyüzünü sarıyor. Karada yürüyen donanma. Kuşatma altındaki Bizanslıların bu büyük sevinci gece boyunca sürdü. Gece insan düşüncesini nasıl süsler ve umutları tatlı düş zehriyle doldurursa kuşatılmışlar da bütün gece boyunca aynı duygu hali içinde oldular. Kurtulduklarını artık güvende olduklarını sandılar. Bu dört gemideki asker ve yardım malzemesi kente nasıl başarıyla ulaştıysa yine aynı şekilde yenilerinin geleceği düşüne kapılıyorlar. Avrupa dostlarını unutmamıştı. Bu peşin hükümleriyle kuşatmanın artık kalktığına, düşmanın cesaretinin kırıldığına hatta kesinlikle yenilgiye uğratıldığına inanıyorlardı. Ama unuttukları bir şey vardı. Mehmet de bir hülya adamıdır. Hem de düşlerini gerçekleştirmede eşine az rastlanan bir hülya adamıdır. Bu dört kalyon, Haliç Limanı'nda kendilerini güven içinde sandıkları bir sırada o, hayal zenginliği bakımından akıllara durgunluk veren bir plan üzerinde çalışıyor. Savaş tarihinde örneğini yalnızca Enibal ve Napolyon'un kişiliğinde görebildiğimiz atak bir plan. Bizans, sultanın önünde duran som altından bir meyveydi ve o bunu ele geçiremiyordu. Bunun için en büyük engel, tıpkı ortasından ikiye bölünmüş bir dil balığı gibi kenti ikiye ayıran ve İstanbul'un öteki yakasının güvenliğini sağlayan ve bir kör bağırsığı anımsatan Haliç Körfezi'dir. Bu körfezi ele geçirmek pratikte olası değildir. Çünkü hemen giriş kesiminde bir Ceneviz kenti olan Galata vardır. Ve Mehmet bu kentin tarafsızlığına saygılı olacağına söz vermiştir. Buradan düşmanın elindeki kent kıyılarına kadar uzanan büyük bir demir zincir gerilmiş bulunuyor. Bu yüzden donanmasının cepheden saldırarak Haliç'e girmesi olası değildir. Hristiyan donanması ancak Ceneviz topraklarının bittiği iç körfezde ele geçirilebilirdi. Fakat bu iç körfeze girecek donanmayı Mehmet nereden bulacaktı? Yeni bir donanma yaptırabilirdi ancak bu aylarca sürerdi ve bu sabırsız insan daha fazla beklemek istemiyordu. İşte bu nedenle Mehmet savaş tarihinde benzerine rastlayamadığımız bir plan yaparak dış denizde eli kolu bağlı öylece bekleyen donanmasını karadan yürütüp iç denize Haliç limanına taşımaya karar veriyor. Yüzlerce gemiyi dağlık bir araziden geçirmeyi amaç edinen, insanın aklına durgunluk veren bu çılgınca düşünce daha başlangıçta saçma ve uygulanamaz görünüyor. Öyle ki gerek Bizanslılar ve gerek Galata yakasına yerleşmiş olan Cenevezliler tıpkı bir zamanlar Romalıların, daha sonraları Avusturyalıların, Anibal'ın ve Napolyon'un alpleri hızla geçebileceklerini düşünmedikleri gibi savunma planlarında stratejik bir değişiklik yapma gereği duymuyorlar. İnsanoğlunun denetimleri de gemilerin yalnızca denizde hareket edebildiklerini, bir donanmanın karadan yürümesinin olanaksız olduğunu göstermiş bulunuyor. Ancak olmazı olur yapmanın, Mehmet gibi hırslı ve üstün zekalı devlet adamlarının elinde olduğunu tarih bize göstermiştir. Savaş sırasında savaş kurallarıyla alay eden, sırası geldiğinde bilinen savaş yöntemlerinin yerine kendi buluşlarını uygulayan askeri dehalar her zaman görülmüştür. Tarih kitaplarında. Örneğine az rastlayabildiğimiz müthiş bir hareket başlıyor şimdi. Mehmet büyük bir gizlilik içinde çok sayıda yuvarlak odunlar getirtiyor ve marangozlarına denizden çıkarılacak gemilerini Haliç'e kaydırmak için tıpkı hareket eden bir kara tersanesini anımsatan kızaklar yaptırtıyor. Bu arada binlerce işçi Beyoğlu tepesine tırmandıktan sonra tekrar aşağıya inen daracık patika yolu kullanılabilir duruma getirmek için canla başla düzeltme çalışmaları yapmaktadırlar. Binlerce işçinin oluşturduğu bu insan selini düşmandan gizlemek için sultan gece gündüz demeden tarafsız kent konumundaki Galata üzerinden aşağıya doğru top atışları yaptırtıyor. Bu hareketin amacı ilgiyi başka yöne çekmek ve böylece gemilerinin dağları ve vadileri aşıp bir denizden ötekine taşınmasını düşmandan saklamaktı. Saldırının sadece karadan yapılacağını varsayan düşman Böylece oyalanırken iyice yağlanmış binlerce tahta tekerlek harekete geçecek ve sayısız mandaların çektiği ve denizcilerin arkadan ittiği bu dev kızaklar üzerine yerleştirilmiş gemiler birbiri arkasından dağları aşıp Haliç'e inecektir. Gecenin karanlığı düşmanın görme olasılığını ortadan kaldırır kaldırmaz bu mucize yürüyüş başlıyor. Büyük ve yüce olan her şeyde olduğu gibi sessizce, zekice olan her işte olduğu gibi İyice düşünüldükten sonra gerçekleşiyor mucizeler mucizesi. Bütün bir donanma dağları aşıp Haliç'e iniyor. Bütün büyük askeri hareketlerde düşmana indirilen kesin darbe her zaman sürpriz baskınlar yoluyla elde edilmiştir. Sultan Mehmet'in üstün dehası ve askeri yeteneği bir kere daha tarihteki yerini alıyor. Hiç kimse onun planının farkında olmamıştır. Bu dahi sultan bir keresinde kendi kendine şöyle demiş... Eğer sakalımın bir teli bile aklımdan geçenleri öğrenmiş olsaydı onu hemen yolardım. İşte topları kent surlarını gümbür gümbür dövüp parçalara ayırırken böylesine tedbirli bir insanın buyruğu büyük bir titizlikle yerine getiriliyor şimdi. 22 Nisan gecesinde bir tek gecede tam 70 parça savaş gemisi dağlar ve vadiler aşırılıp bağlar, tarlalar ve ormanlar arasından geçirilerek bir denizden öteki denize taşınıyor. Ertesi sabah uykularından uyanan Bizanslılar düş gördüklerini sanıyorlar. Tam teçhizatlı, içi asker dolu ve bayraklarla donatılmış bir düşman donanması sanki sihirli bir el tarafından getirilip konulmuş gibi girilmez sandıkları körfezlerinin ta içlerine kadar girmiş bulunuyor. Bizanslılar hala gözlerini ovuşturuyorlar ve bu mucizenin nasıl gerçekleştiğini bir türlü anlayamıyorlar. Fakat o ana kadar Haliç Limanı'nın koruduğu yan surların altında şimdi borazanlar, çembolalar ve davullar tüm görkemiyle çalmakta ve Hristiyan donanmasının sıkışıp kaldığı Galata'daki o daracık alan dışında bütün Haliç bu eşsiz plan sayesinde Sultan ve ordusunun buyruğuna geçmiş bulunmaktadır. Artık Sultan birliklerini kuracağı tombaz köprüden hiçbir engelleme ile karşılaşmadan geçirip surların en zayıf yerlerine sürebilecektir. Böylece kentin en zayıf kanadına yüklenilmiş olacak ve sayıca zaten yeterli olmayan Bizans askerlerinin daha geniş bir alana dağılması sağlanarak savunma güçleri zayıflatılmış olacaktır. Mehmet'in pençesi düşmanının boğazına gittikçe daha çok sıkmaktadır. Avrupa yetiş. Kuşatılmışlar artık tehlikeyi kavruyorlar. Bu en zayıf kanattan da sıkıştırıldıktan sonra Hemen yardım gelmeyecek olursa bu delik deşik surların arkasındaki 8 bin askerin 150 bin kişilik bir orduya karşı uzun zaman dayanamayacağını biliyorlar. Fakat Venedik senyörlüğü Bizans'ın gemi gönderilme isteğini resmen kabul etmemiş miydi? Hristiyan dünyasının en güzel kilisesi olan Ayasofya, Türklerin camisi olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunurken Papa Hazretleri kayıtsız kalabilir mi? Dinsel çekişmeler ve her türlü kıskançlık duygusuyla kendi içinde parçalanmış olan Avrupa'nın Batı kültürünün yok edilme tehlikesini hala görememiş olması olası mı? Bizanslılar belki yardım filosu çoktan hazırdır. Durumun ciddiyetini kavrayamadıklarından yola çıkmakta duraksıyorlardır. Felaketle sonuçlanabilecek bu gecikmenin sorumluluğunu kendilerine anımsatırsak sorun çözülmüş olur diyerek kendi kendilerini yatıştırmaya çalışıyorlar. Fakat Venedik donanmasına nasıl haber verilecektir? Marmara Denizi Türk gemileriyle kaynıyor. Bütün donanmaya yarıp geçmek, bütünüyle mahvolmaları ve tek bir adamın bile büyük önemi bulunan savunmada birkaç yüz askeri eksiltmek demek. Bizanslılar işte tüm bu kaygı ve düşüncelerle az sayıda asker gerektiren küçük bir gemiyle kuşatmayı yarıp dışarıya çıkmayı denemeye karar veriyorlar. Hepsi 12 insan eğer insanlık tarihinde Adaletten söz edilebiliyorsa bu insanların her birisi Yunan mitolojisinden tanıdığımız Argos gemisiyle yola çıkıp altın pösteki aramaya giden o kahramanlar kadar kahramandırlar. Fakat böylesine bir kahramanlık destanı yazan bu insanların adlarını bugün ne yazık ki bilemiyoruz. Bu küçücük geminin direğine düşman bayrağı çekiliyor. Dikkat çekmemeleri için de bu 12 kişiye sarık ve başlıklar giydirilerek Türklere benzetiliyor. 3 Mayıs günü Tam gece yarısı limanı koruyan ünlü zincir sessizce gevşetiliyor ve karanlıktan yaralanan bu küçücük gemi içindeki yiğit askerlerle birlikte hafif kürek vuruşlarıyla dışarı çıkıyor. İşte böylece bir kere daha mucize gerçekleşiyor ve küçücük gemi hiç kimseye görünmeden Çanakkale boğazını geçip Ege denizine açılıyor. Bu büyük çılgınlık örneği karşı tarafı işte böylece felce uğratıyor. Mehmet gerçi her şeyi aklından geçirmişti. Ama 12 askerin küçücük bir gemiye binip Türk donanmasının arasından geçerek böyle bir Argonotlar seferine başlamayı göze alabileceklerini düşünemezdi. Ama Bizanslılar büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını anlamakta geç kalmazlar. Çünkü Ege denizinde seyreden tek bir Venedik yelkenlisi bile yoktur. Yardımlarına koşacak hiçbir donanma yok ortada. Venedik'te Papa da Bizansı unutmuştur. Küçük kilise politikaları ve dinsel kavgalarla uğraşırken verdikleri şeref sözünü ve ettikleri yemini yerine getirmezler. Böyle trajik anlar insanlık tarihinde sık sık görülmüştür. Avrupa uygarlığının korunması için bütün batı dünyasının bir araya gelmesinin zorunlu olduğu böyle bir anda bile prensler ve hükümetler aralarındaki küçük dinsel kavgaları geçici bir süre için bile olsun unutmak istememişlerdir. Ceneviz için Venedik'i, Venedik için de Ceneviz'i geride bırakmak birkaç saatliğine bile olsun birleşip ortak düşmanla savaşmaktan çok daha önemlidir. Bu 12 yiğit adam küçücük gemileriyle bir adadan ötekine umutsuzca kürek çekiyorlar. Ama bu arada çevredeki bütün limanlar düşmanın eline geçmiştir. Ve artık hiçbir dost devlet gemisinin bu savaş bölgesine girmesi olası değildir. Şimdi ne yapmalı? Bu 12 yiğit denizcinin birkaçı haklı olarak umudunu yitirmiştir. Bizans'a geri dönmek için bu tehlikeli yolculuğu ne diye bir kez daha göz alsınlar. Sevindirici bir haber de getirmiyorlardı. Belki bu arada kent düşmüştür. Eğer geri dönecek olurlarsa kendilerini bekleyen tutsaklık ya da ölümdür. Ancak bu yiğit insanlar da tarihte adları unutulmuş pek çok kahraman gibi haklı kaygılarına karşın geri dönmeye karar veriyorlar. Kendilerine bir görev verilmişti. Bu görevi yerine getirmek zorundaydılar. Onlarla. Avrupalı dostlara haber gönderilmişti. Şimdi bu haberi ne kadar üzücü olursa olsun Bizans'a getirmeleri gerekiyordu. İşte bu küçücük gemi böylece Çanakkale Boğazı'nı, Marmara Denizi'ni ve düşman donanmasını tek başına geçip gittiği yoldan tekrar geri dönmeyi başarıyor. 23 Mayıs günü yani yola çıkıştan tam 20 gün sonra Bizanslılar, Yardım mesajı yolladıkları bu geminin kesinlikle batırılmış olduğunu sanıyorlar ve bir haber getireceğini ummuyorlar. İşte tam bu sırada surlar üzerinde nöbet tutan birkaç askerin bayrak salladığı görülür. Çünkü küçük bir gemi sert kürek vuruşlarıyla Haliç'e doğru ilerlemektedir. Bizanslıların çılgınca alkışları ve sevinç haykırışları arasında önlerinden geçmekte olan geminin gönderine kendi bayraklarını çekmiş bir düşman gemisi olduğunu fark eden Türkler büyük bir öfkeye kapılarak onu Limana girmesine fırsat vermeden yakalamak için kayıklarıyla dört bir yandan saldırıya geçiyorlar. Bir an için Bizans üzerinde neşe çığlıkları yükseliyor. Avrupalı dostları onları unutmamış ve küçük gemiyi yardım habercisi olarak önden göndermiştir. Fakat kötü haber akşama doğru bütün kente yayılıyor. Hristiyan dünyası Bizans'ı unutmuştur. Kuşatılmışlar, yalnızdırlar ve kendi kendilerini kurtaramazlarsa yok olacaklardır. Büyük saldırıdan önceki gece. Hemen hemen her gün yapılan ve 6 hafta süren bir savaştan sonra sultanın sabrı tükenmek üzeredir. Topları surların pek çok yerini yıkmıştı. Ancak buyurduğu büyük saldırıları hep kanlı kayıplarla sonuçlanmıştı. Bu durumda bir ordu komutanı için geride yalnızca iki olasılık vardır. Ya kuşatmayı kaldırmak ya da şimdiye kadar yaptığı pek çok mevzi hücumdan sonra kesin darbeyi vuracak son saldırıyı başlatmak. Mehmet, bütün paşalarını toplayarak bir savaş meclisi kuruyor. Ateşiyle yanıp tutuştuğu utku arzusu bir anda bütün duraksamaları yeniyor. En büyük ve kesin saldırının 29 Mayıs'ta yapılmasına karar veriliyor. Sultan her zamanki kararlılığıyla hazırlıklara başlıyor. Önce bir dua günü düzenlemesini buyuruyor. 150 bin askerin ilkinden sonuncusuna kadar hepsi de İslam dininin emrettiği koşulları yerine getirecekler, abdest alacaklar, namaz kılacaklar, ...ve üç kez büyük duayı, Fetih Suresini okuyacaklardır. Kente kesin darbeyi vurabilmek için, baruttan ve toplardan geride ne kalmışsa, topçu ateşini şiddetlendirmek üzere getirtiliyor. Birlikler, hücum için hazır duruma sokuluyor. Mehmet, sabahın erken saatinden gece yarılarına kadar, bir an bile olsun dinlenmiyor. Muhteşem atına binmiş, Haliç kıyılarından ta Marmara Denizi'ne kadar devam eden büyük karargahı boyunca bir çadırdan ötekine koşturuyor. Uğradığı her yerde komutanlarını ve askerlerini yüreklendiriyor. İyi bir psikolog olarak da bu 150 bin insanın savaş isteğini son haddine nasıl çıkaracağını biliyor. Böylece askerlerine insanı dehşete düşüren bir söz veriyor ve bunu bütün onuruyla en kusursuz bir biçimde yerine getiriyor. Davullar çalıp borular öttürülerek bütün karargahı dolaşan tellallar sultanın bu sözünü duyuruyorlar. Mehmet, Allah'ın, Hz. Muhammed'in ve 4000 peygamberin adını anarak, babası Sultan Murat ve bütün atalarının aziz ruhları üzerine yemin etmiştir ki, alınışını izleyen 3 gün boyunca kenti yağmalayabileceklerdir. Surların içindeki her şey, her türlü ev ve zinet eşyaları, sikkeler ve paha biçilmez mücevherler, erkekler, kadınlar ve hatta çocuklar bile savaşı kazanan askerlerin malı olacaktır. Sultanın kendisi ise ganimet hakkından vazgeçiyor. Onun için Doğu Roma İmparatorluğu'nun bu son kalesini ele geçirmiş olma onuru her türlü ganimetin üzerindedir. Askerler sultanlarının saldırı buyruğunu coşkuyla karşılıyorlar. Binlerce askerin sevinç haykırışları ve Allah Allah sesleri Bizans'ın göklerinde yankılanıyor. Davullar çalınıp borular öttürülerek sultanın verdiği yağma sözü kutlanıyor. Gece çöktüğü zaman Mehmet'in karargahı bir ışık denizini anımsatan bir manzaraya bürünüyor. Surların üzerinden bunu gören Bizanslılar ışık ve meşalelerin pırıl pırıl aydınlattığı vadiler ve tepelerde düşmanın borular ve düdükler öttürüp davullar ve tefler çalarak utkuyu önceden kutlamasını ürpererek seyrediyorlar. Fakat gece yarısına doğru sultanın buyruğu üzerine bütün ışıklar sönüyor ve binlerce sesin çıkardığı bu korkunç gürültü birden kesiliyor. Ama bu aniden bastıran sessizlik ve çöken karanlık dehşetle kulak kabartan şaşkın Bizanslıların üzerinde o ışıklar denizinin üstünde kıyamet koparırcasına yankılanan çılgınca haykırışlardan daha korkunç bir etki bırakıyor. Ayasofya'da son ayin. Yaklaşan sonlarını öğrenmek için Bizanslıların elinde ne bir haberci ne de düşman tarafından kaçıp kendi saflarına katılan bir asker vardır. Saldırıyla ortaya çıkan tehlike birinci. Ve yerine getirilmesi gereken görev duygusu bir fırtına bulutu gibi kentin üzerine çökmüş bulunmaktadır. Dinsel tartışmalar ve iç politik anlaşmazlıklar nedeniyle aralarında derin görüş ayrılıkları bulunan kent halkı bu son saatlerde barışıp bir araya gelebiliyorlar. Ne yazık ki insanlık tarihinin de gösterdiği gibi sağlanabilen birlik ve barış ortamları son haddine ulaşan tehlike anında ortaya çıkıyorlar. İmparator Konstantin dinlerini Büyük geçmişlerini ve ortak uygarlıklarını korumak zorunda oldukları gerçeğini herkese anlatmak için büyük ve etkileyici bir tören düzenliyor. İmparatorun çağrısı üzerine ortodokslar ve katolikler, rahipler ve rahip olmayanlar, çocuklar ve ihtiyarlara varıncaya kadar bütün bir halk bu ayine katılmak üzere bir araya geliyorlar. Ne kimse evinde kalabiliyor ne de kalmayı düşünüyor. En zengininden en yoksuluna kadar herkes, Kayra Eleson son duasına katılmak üzere dini şarkılar söyleyerek önce iç mahalleleri sonra da dış surlara kadar bütün kenti dolaşan bu görkemli alaydaki yerini alıyor. Kutsal emanetler ve azizlerin resimleri kiliselerden alınıyor ve en önde taşınıyor. Surların neresinde bir gedik açılsa oraya Müslümanların saldırılarına dünyevi silahlardan daha etkili olacağı düşüncesi ve inancıyla hemen bu aziz tasvirlerinden birisi asılıyor. Bu sırada İmparator Konstantin senatörleri, soylu kişileri ve bütün komutanlarını çevresine topluyor ve son bir söylevle onları yüreklendirmeye çalışıyor. Ancak onun adamlarına Mehmet'in yaptığı gibi sınırsız ganimet sözü vermesi olası değildir. İmparator onlara şayet bu son ve öldürücü Türk darbesini savuşturacak olurlarsa, Hristiyanlık ve Batı dünyası uğruna kazanacakları onuru yenilip düşmana teslim olacak olurlarsa kendilerini bekleyen tehlikeyi anlatıyor. Hem Mehmet hem de Konstantin bu tarihsel günün birçok yüzyıllık bir tarihi belirleyeceğini biliyorlar. Avrupa tarihinin en acıklı sahnelerinden biri, insanlığın hiçbir zaman unutamayacağı çöküş anının son sahnesi işte böyle başlıyor. Ölümü bekleyen halk o zamanlar dünyanın en muhteşem katedrali olarak kabul edilen ve her iki kilisinin barıştığı o tarihsel günden bu yana Gerek Ortodokslar, gerek Katolikler tarafından yazgısına terk edilen Ayasofya'da toplanıyor. Soylular, Yunan ve Roma ruhanileri, Cenevizli ve Venedikli askerler ve gemicilere varıncaya kadar bütün bir saray halkı silahlanmış olarak imparatorun önderliğinde bir araya geliyorlar. Onların arkasında korku ve kaygının yüzlerinden okunduğu, mırıldanan gölgeleri anımsatan binlerce ve binlerce insan diz çökmüş, başları öne eğik, sessizce ve saygıyla duruyorlar. Üzerlerindeki kubbelerin boşluklarının neden olduğu karanlıkla başa çıkmaya çalışan mumların ışığı tek bir vücutmuş gibi birleşen ve dua etmekte olan halkı aydınlatıyor. Sanki burada Tanrı'ya dua eden Bizans'ın ruhuydu. Patrik güçlü sesini birlik ve beraberlik çağrısı için yükseltiyor. Koro kendisine şarkılarla yanıt veriyor. Batı'nın kutsal ve ölümsüz sesi olan müzik bir defa daha bu eşsiz katedralin kubbeleri altında yankılanıyor. Daha sonra... Önce imparator ardından da ötekiler dinin koruyucu çemsiyesi altına sığınmak için peş peşe mihrabın önünden geçiyorlar. Coşkuyla okunan dua bu büyük bu görkemli yapının her yanında en yüksek kubbelerine varıncaya kadar inliyor ve yankılar bırakıyor. Doğu Roma İmparatorluğu'nun bu son ayini ölüler ayini işte böyle başladı. Çünkü Justinianus'un katedralinde Hristiyanlık inancının duası son kez olarak okunmuş oluyordu. Bu çok acıklı sahneden sonra imparator, yönetimi süresince buyruğundaki saray halkı ve hizmetçilerine yaptığı haksızlık ve kötü davranışından dolayı kendisini bağışlatmak için kimselere görünmeden bir kere daha sarayına dönüyor. Daha sonra tıpkı baş düşmanı Fatih Sultan Mehmet gibi aynı anda atına atlıyor ve askerlerine yüreklendirmek için bir ucundan öteki ucuna kadar bütün surları dolaşıyor. Artık akşam olmuş, gece bütün karanlığıyla üzerlerine çökmüştür. ...ne bir insan ne de bir silah sesi duyuluyor. Fakat duvarların arkasındaki binlerce insan... ...heyecanla ve korku içinde sabahı ve ölümü bekliyor. Unutulan kapı, Kerkaporta. Fatih Sultan Mehmet gece yarısından sonra... ...saat birde hücum işaretini veriyor. Her türlü silah, merdiven, ip ve kargılarla donatılmış... ...yüz bin asker, dalgalanan görkemli sancakları eşliğinde... ...hep bir ağızdan Allah Allah Allah diye haykırıp... ...surlara saldırırken... Mehtaranların çaldığı trampetlerin gümbürtüsü, öttürdükleri boruların, şamataları, davulların, çambaloların, frütlerin ve zillerin kulakları sağır eden o keskin ahengiyle insan feryatları ve top gürleişleri karışıyor ve güçlü bir kasırga gibi göklere yükseliyor. Surlara karşı önce başı bozuk diye adlandırılan acemi birlikler sürülüyor acımasızca. Bunlar yarı çıplak bedenleriyle, Yalnızca sultanın düşmanı yanıltma planına yardımcı olmak için görev başındadırlar. Böylece düşmanın önceden zayıflatılması sağlanacak ve daha sonra da asıl kuvvetler savaşa sokulacak ve kesin darbe vurulacaktır. Hiç savaş deneyimi olmayan bu zavallı insanlar sabah karanlığında surlara koşuyorlar. Ellerindeki yüzlerce merdivenle dalga dalga burçlara tırmanıyorlar. Düşman tarafından her seferinde geri püskürtülüyorlarsa da yine de hiç durmadan tekrar tekrar ileri atılmak zorunda kalıyorlar. Çünkü geri dönüş yolları kapalıdır. Yalnızca kurban olarak seçilen bu bahtsız insanların arkasında hazır bekletilen asıl birlikler onları %100 ölümleriyle sonuçlanacak olan aynı hedefe sürmektedirler. Savunmacılar henüz üstünlüklerini koruyabiliyorlar. Üzerlerine yağdırılan ok ve taş yağmuruna karşın bedenlerindeki zırhları sayesinde hala dimdik ayaktadırlar. Ancak asıl tehlike Mehmet bunu çok iyi hesap etmiştir, yorgun ve bitkin düşmeleriyle ortaya çıkacaktır. Sırtlarındaki ağır teçhizatlarıyla durmadan ve tekrar tekrar kendilerine saldıran düşmanın hafif piyade birliğiyle savaşmaktan ve saldırının yayıldığı ateş hatlarının birinden ötekine koşturmaktan yorgun düşen Bizans ordusu, kuvvetlerinin önemli bir kısmını kaybetmek zorunda kalıyor. İki saatlik bir çarpışmadan sonra gün ağırıyor ve Mehmet'in, Anadolu askerlerinden oluşan yeni saldırı katalarına hücum emri vermesiyle savaş bir anda tehlikeli bir boyut kazanıyor. Çünkü bu Anadolular disiplinli, iyi eğitim görmüş seçme savaşçılardır. Bizanslı savunmacılar gibi onlar da zırh giymişlerdir. Ayrıca sayıca üstündürler ve yorgun da değildirler. Oysa Bizanslı savunmacılar düşmanın surlarda açtığı gedikleri süratle kapatmak zorundadırlar. Buna karşın Türk saldırısını... Hala ve hemen her yerde geri püskürtüyorlar ve Sultan Mehmet yedekte tuttuğu seçme birliklerini Osmanlı ordusunun asıl kıtalarını oluşturan yeniçerileri savaşa sürmek zorunda kalıyor. Avrupa'nın o zamana kadar hiç tanımadığı bu genç ve seçkin 12 bin askerin başına da kendisi geçiyor. Ve verilen hücum emriyle birlikte yorgunluktan bitkin düşmüş olan düşmanın üzerine atılıyor. Gemilerdeki denizcilere varıncaya kadar eli silah tutabilecek kim varsa Surları ve kenti savunmaya çağırmak için çanları çalmanın zamanıdır artık. Çünkü sonucu belirleyecek olan kesin savaş başlamaktadır. Bu arada Ceneviz kıtalarının komutanı olan yiğit savaşçı Justiniani, isabet eden bir taş darbesiyle ağır şekilde yaralanıyor ve gemisine götürülüyor. Bu olay Bizanslılar için tam bir talihsizlik oluyor. Çünkü savunmacıların kararlılıklarında bir an için bir gevşeme oluyor. Ancak düşman tehlikesinin yoğunlaştığı bu noktaya karşı koyabilmek için İmparatorun kendisi geliyor ve merdivenlerle surlara tırmanan Türkleri bir kez daha uzaklaştırmayı başarıyor. İmparatorun bu kararlılığı Mehmet'in kararlılığına üstün gelmiş ve Bizans bir soluk alacak kadar da olsa kurtulmuş gibidir. Zor, başarılmış ve düşman saldırılarının en korguncu şimdilik savuşturulmuştur. İşte tam bu sırada insanlık tarihinde zaman zaman karşılaşılan gizemli anlardan birine çok acıklı bir olaya tanık olunuyor ve bu olay... Bizans'ın yazgısını kesin olarak belirliyor. Hiç akla gelmeyen çok tuhaf bir şey olmuştur. Dış surlarda açılan ve asıl saldırı yerinin hemen yanında bulunan bir gedikten içeriye birkaç Türk askeri sokuluyor. Bunlar iç surlardan içeriye girmeyi göze alamıyorlar. Fakat iki sur arasında şaşkın şaşkın dolaşarak çevreyi seyrederlerken Kerkaporta denilen küçük bir kapının anlaşılmaz bir tedbirsizlik yüzünden açık kalmış olduğunu görüyorlar. Aslında bu Büyük kapıların henüz açılmadığı saatlerde ve barışta yayalara ayrılmış bir sürü küçük kapıdan biridir. Askeri bakımdan hiçbir önemi bulunmadığı için de varlığı son gecenin büyük telaşı içinde unutulmuş olmalıydı. Yeniçeriler tepeden tırnağa tahkim edilmiş bu surların tam ortasında bulunan bu kapının açık olduğunu hayretle görüyorlar. İlk önce bunun bir savaş aldatmacası olabileceğini düşünüyorlar. Açılan her gediğin, her mazgal deliğinin ve bütün istihkam kapılarının önünde... Binlerce cesedin yükseldiği, üzerlerine kızgın yağların döküldüğü, ok ve kargı yağmuruna tutuldukları bir sırada, sanki barış anının bir pazar günüymüş gibi kentin tam da merkezine açılan bu Kerkaporta kapısının içeri girmelerini davet edercesine açık tutulması anlaşılır gibi değildi. Her türlü olasılığı göz önünde bulundurarak yardımcı kuvvet çağırıyorlar ve bütün bir kıta asker hiçbir engelleme ile karşılaşmadan ellerini kollarını sallaya sallaya içeriye giriyor. Ve her şeyden habersiz Bizanslı dış sur savunucularını arkadan veriyorlar. Birkaç savunmacı Türklere arkalarında görünce birden panaya kapılıyor. Ve böylece bütün savaşlarda toplanan çok daha öldürücü bir etki bırakan feryat kulaktan kulağa hızla yayılan bir söylentinin acı feryadı yükseliyor. Kent ele geçirildi. Türkler sevinç içinde ve çılgınca haykırarak bu yalanı tüm çevreye yayıyorlar. Kent ele geçirildi, kent ele geçirildi. Bu söylenti Bizanslıların bütün direncini kırıyor. İhanete uğradıklarını sanan paralı askerler hiç vakit geçirmeden limandaki gemilere binip canlarını kurtarmak için siperlerini terk ediyorlar. İmparator Konstantin'in kendisine bağlı birkaç adamıyla ileriye fırlayıp kente girmekte olan düşmana karşı koymaya çalışması da boşunadır. Müthiş bir çatışma ve boğuşma anında yere düşüyor ve kendisini tanımayan bir Türk askeri tarafından öldürülüyor. Ancak ertesi gün Ceset yığınları arasında altın kartallarla işlenmiş bir çift erguvan renkli ayakkabının fark edilmesiyle son Doğu Roma imparatorunun Romalılara yakışır biçimde çarpışarak yaşamını ve imparatorluğunu kaybettiği anlaşılıyor. İşte bir toz zerreciği kadar küçücük bir rastlantı, herkesin unuttuğu kapı Kerkaporta dünya tarihinin akışını kesin biçimde değiştirmiştir. Haç al aşağı ediliyor. Tarih bazen rakamlarla oynar. Roma'nın Vandallar tarafından belleklerden çıkmayacak bir biçimde yağmalanmasından tam bin yıl sonra Bizans'ın yağmalanması başlıyor. Savaşın galibi Mehmet sözünü tutuyor ve katliamdan hemen sonra bütün evleri ve sarayları, kiliseleri ve manastırları, erkekleri, kadınları ve çocukları savaş ganimeti olarak askerlerine sunuyor. Gözü dönmüş binlerce yağmacı ganimet için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. İlk önce kiliselere hücum ediliyor ve paha biçilmez bütün altın kaplar, ve her türlü süs ve zinet eşyaları yağmalanıyor. Daha sonra sıra evlere geliyor. Evlere girenler ele geçirdikleri ganimetin kendi malları olduğu anlaşılsın diye girdikleri evin damına kendi bayrağını asıyor. Yalnızca altın, gümüş, elmas ve parasal değeri yüksek olan her türlü taşınabilir ev eşyası yağmalanmakla yetinilmiyor. Esir pazarlarında satılmak üzere erkekler ve çocuklar harem dairesi için de kadınlar savaş ganimeti olarak alınıyor. Haçlıların korkunç biçimde yağmaladığı bu kentin kutsal emanetlerden ve eşsiz sanat eserlerinden geriye ne kalmışsa şimdi savaş galipleri tarafından birer birer yok ediliyor. İçlerinde yüzyılların birikimi Yunan düşünce ve yazın kültürünün yer aldığı bütün kitaplar ya yakılıyor ya da değersiz bir eşya gibi bir kenara atılıyor. İnsanlık herkesin unuttuğu bu Kerkoporta kapısından Bizans'ın yazgısının belirlendiği o talihsiz anda içeriye nasıl bir felaket girdiğini Roma, İskenderiye ve İstanbul gibi büyük uygarlık merkezlerinin yağmalanması sırasında nelerin yok edildiğini hiçbir zaman tam anlamıyla bilemeyecektir. Büyük zaferin ikinci günü öğleden sonra Mehmet artık kente giriyor. Büyük bir ağır başlılık ve gururla muhteşem atına binmiş, yağmacı askerlerinin ganimet için birbirleriyle boğuşmalarına hiç aldırış etmeden yanlarından geçiyor. Verdiği söze bağlı kalarak kendisine utku kazandıran askerlerini ganimet paylaşımı sırasında rahatsız etmek istemiyor. Mehmet'in kendisi herhangi bir kazanç peşinde değildir. Onun tek bir amacı vardı. O da İstanbul'u ele geçirmekti. Şimdi bu amacı gerçekleşmiştir. Atını doğruca Bizans'ın parlayan güneşi Ayasofya'ya sürüyor. 50 günden daha uzun bir süre çadırında hep bu ulaşılmaz gibi görünen pırıltıya Ayasofya'nın görkemli kubbesine bakmıştı. Şimdi utu kazanmış bir sultan olarak Ayasofya'nın tunç renkli kapısından içeri girebilecektir. Ancak Mehmet... Bir kez daha sabırsızlığını yenmesini biliyor. Bu kiliseyi İslam'ın bir mabedi olarak sonsuzca yaşaması için Allah'ına adamadan önce şükran duygusunu dile getirmek için büyük bir alçak gönüllülükle atından iniyor ve alnını yere sürüp dua ediyor. Daha sonra yerden bir avuç dolusu toprak alıyor ve başının üzerine serperek kendisinin de ölümlü olduğunu, kazanılan utku ile böbürlenmemesi gerektiğini anımsamak istiyor. Kulluk borcunu ödedikten sonra sultan tekrar ayağa kalkıyor. Ve Tanrı'nın en sevgili kulu olarak Ayasofya Kilisesi'ne Justinianus'un Kutsal Katedrali'ne giriyor. Sultan büyük bir merakla ve kendinden geçmiş olarak bu eşsiz yapıyı, mermer ve mozaikleriyle pırıl pırıl yanan yüksek kubbelerini, boşluğa doğru uzanan zarif kemerlerini yeniden yeniden süzüyor. Bu inanç abidesinin bu görkemli sarayın kendisine değil, ulu tanrısına ait olduğunu hissediyor. Hemen bir imam getirtiliyor. Minbere çıkan imam, Oradan İslam'ın yerine getirilmesi gereken koşullarını anlatırken padişah da yüzünü Mekke'ye çevirmiş olarak dünyanın tek hakimi olan Allah'a bu Hristiyan klisesi içinde ilk namazını kılıyor. Ertesi gün ustalara Hristiyan dininin bütün işaretlerini derhal yok etmeleri buyuruluyor. Mihraplar yıkılıyor. Üzerlerinde dinsel resimlerin ve azizlerin yer aldığı mozaikler badana ile örtülüyor. Ve yeryüzünün bütün acılarını kucaklamak istercesine Bin yıl boyunca kollarını açmış olan Ayasofya'nın tepesindeki haç boğuk bir gürültüyle alaşağı ediliyor. Gürültü kilisenin dışına da taşıyor ve yankılara bırakıyor. Batı dünyası bu gürültüyle uykusundan uyanıyor. Korkunç haber. Roma, Venedik ve Floransa gibi kentlerde bir anda duyuluyor ve şok etkisi bırakıyor. Uyarıcı bir gök gürültüsü gibi hızla Fransa'ya ve Almanya'ya ulaşıyor. Dehşete kapılan Avrupa kayıtsız kalması yüzünden... Açık unutulan şu lanet olası kapı portadan içeriye giren ve insanlık tarihinin akışını değiştiren yıkıcı bir gücün yüzyıllar boyunca ellerini ve kollarını bağlayacağını ve hareketsiz bırakacağını anlıyor. Fakat insan yaşamında olduğu gibi tarihte de kaybolmuş bir anın yakınıp dövünmekle geri getirilebileceği hiç görülmemiştir. Bir tek saatin kaybettirdiği şeyi bin yıl geri getiremez. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz Kanalıma abone olup bildirimler açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.